Bismillahirrahmanirrahim. Aziz kardeşlerim, Demin Tahir kardeşimizin yaptığı ders, çok enteresan, çok harika bir ders. Yani bir zerre. Bir zerreden alıyor, yıldızlara kadar her şeyin kainatta bu Ekber dediğini ve Allah'ın sanatı olduğunu ispat ediyor. Yani tabiat, doğa, işte yok kendi kendine oldu falan değil yani. Her şey Allah'ın sanatı olduğunu zerreden yıldızlara kadar ispat ediyor. Bakın şu çiçek mesela, bütün bir saksı toprak, adeta bir fabrika bakın ne çıkıyor içinde. E şimdi mümkün müdür ki o toprak bu çiçeği böyle yapabilsin? Mümkün müdür o toprak efendim bir çekirdek karpuzu koskoca bir efendim bal kutusu haline getirebilsin? Mümkün müdür toprak elmayı yapabilsin? Bütün bunlar her biri lisan haliyle Cenab-ı Hakk'ın varlığına, birliğine şehadet ve delalet ediyor. Yani o yapılan ders tevhid dersi. Tevhid ne demek? Yani La ilahe, İllallah'ın hakikatini ispat ediyor. Bir lisanla la ilahe illallah demek var. Bir de kainatın diliyle, Kainatın diliyle o la ilahe illallahı duymak ve görmek var. Yani bakıyorsun, bak bütün insanlar yaratılış olarak ne diyor? Beni kim yarattıysa diyor, bana benzeyen emsalim ne kadar varlık varsa o yaratmıştır. Çünkü bakın aynı, damga aynı, bak burnumuz hep, hepimizin burnu burada, burada bıyıklarımız buradan çıkıyor, isterse İngiliz olsun, isterse Fransız olsun, ne olursa olsun bakın burada, kulaklarımız aynı yerde, kulaklarımızdan duyarız, gözümüzden görürüz, burnumuzdan koku alırız, hem adetleri aynı, hem yerleri aynı, hem vasiteleri aynı, neyi gösteriyor bu, yaratıcının bir olduğunu gösteriyor. Mesela şimdi buradan toplasak, dünyada ne kadar millet varsa, diyelim ki 150 tane millet var, İngiliz, Fransız, Japon, her milletten bir tane adam getirdik buraya, temsilci. Şimdi hiçbiriyle konuşmakta anlaşamayız. İsa'nı bilmediğimiz için konuşmakta anlaşamayız. Fakat buraya bir sofra kurduğumuz zaman, bir sofra kursak, herkesin de bir kaşık versek, Yemekte anlaşıyoruz bakın. Yani Alman, ya bu Almanca çorba böyle içilir diye kulağına götürmüyor. Veya Fransızca çorba böyle içilir diye koyuna götürmüyor. Nereye götürüyor? Ağzına götürüyor. Neyi gösteriyor bu? O rızkı veren bir olduğu için o rızkı yeme tarzı da bir. Sonra yatırdık, uyumaya döndük. Bakıyoruz Fransız o da gözünü kapatmış, arılar uyuyor. İngiliz'e bakıyoruz o da uyuyor. Ha demek ki uyutan da bir, yediren bir, içiren bir, uyutan bir, gördüren bir. Demek ki sahina'nın sahibi bir. İşte Bediüzzaman Hazretleri bu hisâli nur külliyatını barla gibi tenha bir yerde barla Öyle bir yer ki üstadımızı oraya götürdükleri zaman 1926 senesinde oraya ne yapıyor diyorlar? Diyorlar bu kendi kendine burada ölür gider. Fazla böyle millet dinden imandan bahsetmez. Biz de bundan kurtuluruz diye oraya gönderiyorlar. Eylidir'den bir kayıkla getiriyorlar. Efendim, oradan da bir merkep getiriyorlar. İndirip yol yok, yok yordam yok. Fakat bu eserleri Cenab-ı Hakk'ın lutfuyla. O orada yazıyor. İlk muhatabı tevfik abi. tevfik. Bakın ismi de nedir? Tevfik ne demek? Yani insanı muvaffakiyete götüren. Deriz ya. Cenab-ı tevfikini sana refik etsin. Cenab-ı Tevfik'ini yani muvaffakiyetini sana refik etsin. İşte o Tevfik abi, üstadımıza refik oluyor. Yaz diyor Tevfik üstad. Söylüyor. O abimiz yazıyor. Söylüyor, yazıyor, söylüyor, yazıyor. Ve bu altı bin sahife, bu Risale-i Nur külliyatı meydana geliyor. Hatta o Tevfik abi diyor ki hocam diyor bunları yazacağız yazacağız. Ne olacak böyle yazıyoruz diyor. Yaz demiş keçeli. ...bütün dünya okuyacak onları zaman gelecek. Bütün dünya okuyacak. İşte o Tevfik ağabeyi gören abiler var burada. Barlalı kardeşler var ama bunu ziyaret ettim, davet ettik de geldiler sağ olsunlar. Tevfik abi onlara anlatmış. Üstad Bediüzzaman Hazretleri bir gün yine böyle yaz demiş. Üstad'a böyle ilham geliyor, böyle bakıyor bir noktaya. Yaz kendisi yazmıyor. Katibi yazıyor. Şimdi yazmaya başlamış Eytik abi. Yazarken ses geliyor, bakmış üstad yok meydanda. Adam biraz tabii ürkmeye başlamış ya o ses geliyor Böyle yazıyor ama kendisi yok meydanda falan. Ses geliyor. Tabii şimdi arada bir üstad ona ufak bir keramet gösteriyor ki, yani kim olduğunu o mısır adam bir hoca zannetmesin diye ona hoca efendi o şerbet falan. O da zaten sigara içiyormuş mübarek. Üstad ona arada bir git diyormuş sinekleri kovala. Yani bakıyor ki böyle sıkıldı da bir sigara içme sırası geliyor. Üstad ona git, sigarayı bırak demiyor bak. Git diyor sinekleri kovala diyor. Ona böyle şey yapıyor şakkatle. O ağabeyimiz öyle anlatmış. Diğer ağabeylerden de biz bunu O kardeşimiz de bana geçinler de nakletti. Aynen böyle. Sonra da bir bakıyor biraz sonra bakıyor ki üstad yanında. Neyse yazıyor falan. Hocam diyor bir şey soracağım sana falan. Ne soracaksın bana, ne biliyorum ki ben diyor, ne soracaksın bana, hadi de, soracağım bir şey yok bana. Yani onu soracak, neredeydin sen, <gülüyor> sesin geliyordu ama kendin yoktun meydanda falan. Onu soracak ama, üstad da diyor ki, ben diyor, ne biliyorum ki bana soracaksın, hadi de, sorma bana bir şey. Yani bunlar böyle yazılmış. Ama bakın, dünyanın her yerinde bir cemaat var, bir cazibe var, bir cazibe, cazibe bak, bu kadar insan buraya geliyor. Bunlar efendim, gün akşam da buradaydılar, gün akşam da burada ders vardı. Kimisi efendim şeyden geliyor. daha sultan çiftliğinden. Kimisi zehdin burnundan geliyor. Kimisi efendim karşıdan geliyor. Demek ki bir cazibe var ki onları getiriyor. İşte o cazibe Kur'an'ın cazibesi. Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremidir. Aziz kardeşlerim. Şimdi Üstadımız diyor ki diyor ki Cenab-ı Hakk'ı bize tarif eden, Rabbimizi bize öğreten üç tane büyük öğretici var diyor. Üç tane büyük külli muallif var. Külli muallif. Birisi kainat. Biraz evvel kardeşimiz okudu işte zerreden insana, insanın gözünden, damarından, yıldızlara kadar her şey Allah diyor. Her şey Allah diyor. Şimdi bir baklava ne der? Baklavacı der değil mi? Beni yapan baklavacı. Herhalde demez beni yapan bir marangoz. Çok güzel beni çatmış görüyorsunuz falan demez yani. Bir baklava hali ne de beni yapan baklavacıdır. Köfte der ki beni yapan köftecidir. Ha, aynen onun gibi her bir sanat kendi ustasını tarif eder. Şu kainatta zerresinden yıldızına kadar sineğinden efendim, kuşuna kadar her şey diyor ki bizi yaratan Rabbimiz birdir diyor. Şimdi kainat bize Rabbimizi tanıtıyor. Bir de bize Rabbimizi tanıtan Kur'an-ı Kerim. Ben de oradan okuyacağım biraz. Kur'an-ı Kerim de bize Rabbimizi tanıtıyor. Dur bakalım nasıl? Bir de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize Rabbimizi tanıtıyor. Üç tane büyük tarif edici var. Tarif demek, öğreten demek. Hani arife tarif gerekmez derler ya, tarif Arapça öğretmek demek. Tarif de öğrenen demek. Şimdi, <gülüyor> Kur'an-ı Kerim bize, kainatı Rabbimizi bize nasıl tanıtıyor? Oradan okuyacağım ben. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulü'l-i Muhammedin, alihi ve ashabi ecmain. İşte Rabbimizi bize tarif eden kuran Hakim, şu kitabı kebir-i kainatın bir tercüme-i şu kitabı ı kebir-i kainatın bir tercüme-i şu büyük kainat kitabını Kur'an-ı Kerim bize ne yapıyormuş? Tercüme ediyor. Nasıl tercüme ediyor? Kur'an-ı Kerim yıldızlardan bahsediyor. Güneşin doğmasından bahsediyor, sivrisinekten bahsediyor, ineğin süt vermesinden bahsediyor, arının bal yapmasından bahsediyor, incirden bahsediyor, zeytinden bahsediyor, şimşekten bahsediyor, denizden, balıktan. Allah Allah! Gütün insandan, insanın gözünden, insanın yaratılışından, insanın nefes almasından, yemesinden, içmesinden bahsediyor, insanın uyumasından bahsediyor, Kur'an-ı Kerim. Demek ki şu kainatta olan ne varsa, Kur'an-ı Kerim bize ne yapıyor? Tarif ediyor. Bir de fenler var, fenler. Onlar da bize kainatı tarif ediyor, fenler. Fizik, kimya, matematik, biyoloji, şeoloji, astronomi, tıp. Yalnız onlar tarif ederken, tarif öğretirken Allah'ı hesaba katmıyor. İşte bu kendi kendine oluşuyor, bu böyle dönüşüyor, bu böyle gidişiyor, bu böyle evrimleşiyor, böyle genleşiyor. İşte bunlar böyle olmuşuyor deyip Allah'ı hesaba katmadığı için tek taraflı oluyor. Ama Kur'an-ı Kerim ise Kâinat'ı bize tanıtırken Rabbini de tanıtıyor. Ne oluyor o zaman? Hem fiili hem faili. İşte bu esas edin budur. Yoksa öbürü ne oluyor? Aile meşhur. Baklava çok güzel ama kim yapmış ya? Baklavalaşmış kendi kendine. Zamandan işte orada unlar varmış, cevizler varmış. Zamanla efendim böyle genleşe genleşe, rüzgarlıktan deprene deprene de cevizler kırılmış, un çuvalı devrilmiş, Teneke evrilmiş. De efendim oklava rüzgarla gidişmiş gelişmiş buskalar <gülüyor> açılmış zamanla tabii efendim bunlar zamanla düşündüm adam anlatıyor mesela madenleri anlatıyor işte zamanla bunlar taşmış sonra ağaçlar falan sonra kömürleşmiş diyordu ama Kur'an diyor ki Cenab-ı Hak ben sizin ihtiyaçlarınızı yerin altına depo ettim diyor Kur'an'da yerin altında ve üstünde size lazım olacak her şeyi oraya ihsar ettim diyor Ha, demek ki zamanla kazıyoruz, petrol alıyoruz, efendim demiri çıkarıyoruz, efendim kömürü alıyoruz, öyle, kendi kendine olmaz öyle, emin olmaz. Ha. Demek ki işte bize tarif eden Kur'an hakim, şu kitabı geberiğin aynatım bir tercümeyi ezeliyesi, şu sahipleri arz ve semada müstetir, semavat ve arzda kisti. Müstettir yani tesettürlü örtük. künûz Esma-i İlahiye'nin keşşafı. Keşf ediyor, açıyor. Esma-i İlahiye'nin keşşafı. Ne demek Esma-i İlahiye? Cenab-ı Hakk'ın birçok isimleri var. Diyoruz ya Esma-i İşte o isimler kainatta tecelli ediyor. Mesela Cenab-ı Hak semidir, semir. Ne demek? Duyan demek. Bizim kulağımıza tecelli ediyor. Bak biz de duyuyoruz. Cenab-ı Hak basildir görür. Gözümüze tecelli ediyor, biz de görüyoruz. Cenab-ı Hak rahimdir, merhametlidir. Bizim kalbimize tecelli ediyor, biz de açıyoruz. Cenab-ı Hak alimdir, bilir. Kafamıza, aklımıza tecelli ediyor, biz de biliyoruz. Değil mi? Öyle. Demek ki biz Allah'ın isimlerinin tecellikahı olmuşuz. Her şey öyle. Evet. Ve şu sutur hadisatın altında hadiselerin satırları altında, örtük satır altında musmer, hakayıkın miftahı, Kur'an miftahmış, miftah, miftah demek yani anahtar, açıyor, hak Şu âlem-i perdesi arkasındaki âlem-i gayb gelen iltifatat-ı Rahmaniye ve hitabat-ı ezeliyenin hazinesi. Âlem-i bize iltifatlar geliyor. Nedir o Hı, Bütün yediğimiz nimetler. Karpuzundan, şeftalisine, şeftalisinden, muzuna kadar. Nereden geliyormuş? Öbür alemden geliyor. Ama toprağın şundan çıkıyor. Böyle. Sanki topraktan geliyormuş gibi. Cenab-ı Hak imtihan ediyor kullarını. Bakalım kulların bunu çamurdan mı bilecekler? Benden mi bilecekler? Çamurdan bilenler sınıfta kalıyor. Allah diyenler sınıfı geçiyor. Böyle şu âlim-i maneviye İslamiyenin, evet şu âlim-i perdesi arkasındaki âlim-i gaybiyetinden gelen iltifatat-ı ve hitabat-ı hasinesi, Demek Kur'an, Cenab-ı Allah'ın Celle Celaluhu neymiş? Bize olan hitabı. Hutbe-i Biz Kur'an'a ne olmuşuz? Muhatap olmuşuz. Kur'an bizimle konuşuyor. Mesela Kur'an diyor ki: "Ya eyühel insan entemur fukarao ila Allah." Ya eyühen nas entemur fukarao ila Allah. Ey insanlar, sizler Allah'ın fukarâ'larısınız diyor. Fukara ne demek? Fakir. E, öyle değil mi? bir havamız kestilse mahvolduk. Bak değil mi? Ne, ne kadar, ne kadar ne fakiriz. Hem de aciziz. Bak. Her an havaya muhtaçız, Fakiriz. Hava yapamayız. Aciziz. Her an zaman suya muhtacız. Fakiriz. Su yapamayız. Aciziz. Ne kadar bak. Ne kadar aciziz. Sonra dikkat edersek en can alıcı şeyler en ucuz değil mi? Mesela hava parasız bak <gülüyor> parasız neden herkese lazım bir de her yerde var yorganın altında bir de hava var <gülüyor> neden yani bir dakika dahi havasız yaşayamayız yaşama bireyimiz havayla en çok bağlı olduğu için her yerde var mesela ya yalnız su yok bir, ya şurada zeytin burada güzel su var içeriz falan olabilir adam oraya kadar sabreder veya şurada gider sultan çiftliğinde içeriz ama ben nefes alamıyor. Ya ileride alırız ya eğitim buraya. İdaret orada nefes alırsın. <gülüyor> Diyemezsin bir insana. Ne? ne? Demek ki bakın hava her yerde var. Ondan sonra ne geliyor? Su. O da her yerde var. Her yerde olmayabilir mesela burada yoktur da ortadan alır getiririz ama yakınımızda yan. Yakınımızda. Yakınımızda. Ondan sonra ekmek geliyor bak. O da her yerde oluyor. Bazı şeyler var ki Muz mesela adam muz yese de olur, yemese de olur. Onda Antamyada gelir, Avrupa'dan gelir, gelmese de olur. Bazı şeyler var ki yani olmasa da olur. Onları her yerde yaratmamış Cenab-ı Ama hayata lazım olacak ana direk esas olacak şeyler ayağımızın yanında, elimizin altında, burnumuzun önünde... Amerika'ya giderken havanı yanında götürmüyorsun. Ya Amerika'da benim hava, Türkçe ben bilmem Amerikanca hava nasıl olur falan. Değil havanın havanı, carabahak her yerde yaratmışım. Bunlar tesadüf olabilir mi? Bunlar tabiat, doğa bunlara denilir mi? Çok ayıp olur yani. Evet. Şu alemi maneviye İslamiye'nin güneşi temeli hendesesi. Kur'an-ı Kerim neymiş bakın. Şu alemi maneviye İslamiye'nin güneşi temeli hendesesi temel. Kur'an'da bize Cenab-ı her şey hendesiyor. Bunu yersin, bunu yiyemezsin. Bunu içersin, bunu içemezsin. Buraya gidersin, buraya gidemezsin. Evet. Sola dönülmez diyor. Döndüğün zaman ceza var. Şimdi dönülmezden döndüğün zaman ceza olur da içilmezden içersen ceza olmaz mı? Hembette olur. Belediye kanunu olur efendim. Trafik kanunu olur da Allah'ın kanunu olmaz mı? Elbette olur. Ya bir zamanlar bize böyle diyorlardı. Niye toplanıyorsunuz? Toplanıyorsunuz böyle. Niye toplanıyorsunuz? Yani böyle o zamanlar böyle yasak havası estirmek istiyorlardı. Ya biz mi toplanıyoruz? Bizim Musa'nın dediği gibi biz mi toplanıyoruz ya diyor. Orada diyor 22 kişi top oynuyor, 50 bin kişi toplanmış. <gülüyor> Kahvede iki kişi kağıt oynuyor, on kişi bakıyor, hangisi yenecek diye. Sinemada efendim bir sürü insanlar toplanmış, meyhanede bir sürü insanlar toplanmış. Yani bunlar toplanıyor da suç olmuyor. Niye bizim topluluğumuzdan? Yani hassiz oluyorsunuz. Sonra buradan çıkan bir insan hiçbir trafik kaidelerine şey yapmadan salavatla çıkar. Allah razı olsun kardeşim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İnşallah gene gelir. Allah razı olsun. Dua edin. Çok memnun oldum. Bizi gittik bak bacanağı da getireceğim inşallah. Kayınbiladeri de getireceğim. O da gelsin dinlesin falan. Adam böyle gidiyor. Ama bir meyhaneden çıkan öyle mi çıkıyor? <gülüyor> Var mı bana yan bakan diye böyle nara atarak çıkıyor. Demek ki oralara gidenlere serbest oluyor da buralara gidenle gelenler Niye şahibeli oluyor? Bunları düşünmek lazım. Bu kitaplar 30 sene üstadımız hapishane, mahkeme sürgün devam etti. Ama öyle olmasaydı böyle değerli olmazdı. Tabii. Zor elde edilen bir şey nedir? Kıymetlidir. Kıymetlidir tabii. Altın niye kıymetlidir? E, zor elde ediliyor. Bak kömür çok olduğu için. Evet. Demek ki şu alemi is... Manevi İslamiyenin güneşi, temeli, hendesesi Kur'an-ı Kerim. Nasıl gökteki güneş bizim yolumuzu aydınlatıyorsa, Kur'an da bizim hayatımızı aydınlatıyor. Bizi karanlıklardan kurtarıyor. Şu alemi i uhrebiyenin haritası, âlem uhrebiyenin haritası, yani ahiret alemlerini de Kur'an-ı Kerim bize harita gibi gösteriyor. Yani haritada bakarsın ya, Ankara'ya gideceğiz hangi yoldan gidelim? Orada gösteriyor. Kur'an-ı Kerim de ahirete gidecek yolları göstermiş başta. Buradan gidenler neticesi bu olur. Böyle gidenlerin neticesi bu olur. <gülüyor> Saat ve sıfat ve şuun-u ilahiyenin kavli şarşarihi tefsiri vazığı, bürhanı natıkı, tercümanı satığı ve şu alemi insaniyetin mürebbisi. insanlık aleminin mürebbisiymiş Kur'an-ı Kerim. Mürebbi ne demek? Terbiye edici. Niçin bir Müslüman ağırbaşlı oluyor, terbiyeli oluyor? diyor, şu adamın ağzından kötü bir söz çıkmıyor. Neden? E, Kur'an-ı Kerim göre kendini ayarladığı için Kur'an-ı Kerim onu güzel terbiye ediyor. Kimseyi incitme diyor. Kötü söz ağzından çıkarma diyor. İnsanlara haşin davranma diyor. Ya. Bakın orada ne yazıyor? Kıybet diyor, kıybet. İşte ehl kin ve haset çokça istimal ettiği alçak bir silahtır diyor. Kıybet. Arkadan konuşmak. İzzeti nefis sahip olan diyor, o alçak silahı istimal etmez. Halk arasında bile diyor, hani adam var böyle hiç namazdan falan şey yok. Ben diyor, arka diyor, onun yüzüne karşı söylerim. Arkadan niye konuşayım ben diyor, karı gibi diyor. Erkekçe giderim yüzüne söylerim diyor. Aa, bak gıybet demek kötü bir şeymiş. Kur'an-ı Kerim yasaklıyor onu. Yasaklıyor. Arkadan konuşma diyor. Git yüzüne söyle. Böyle bir gün olmuş da Varla'da bir hoca efendi varmış. Üstadın aleyhindeymiş tabii. Bilmiyor üstadı. Demiş ya buraya sürü gün geldi bu ihtiyar. Efendim işte bunun yüzünden güzel bir şey oluyor. <gülüyor> buraya polisler geliyorlar şu bu falan. Aleyhinde konuşuyormuş. Hebesi, duymuş bunu üstadımızın talebesilerinden biri. Gidiyor üstada diyor ki, üstadım falan hoca efendi senin aleyhinde konuşuyormuş. O demiş benim din kardeşimdir. Sen demiş benim din kardeşimle aramı mı açmak istiyorsun demiş. O öyle söylemez demiş. O din kardeşim benim öyle söylemez demiş. Git ondan demiş helallık al. Ona gideceksin diyeceksin ki ben üstadıma gittim dedim ki falan hoca senin aleyhinde konuşuyor. O da dedi ki: "O hoca efendi o benim kardeşimdir. O öyle konuşmaz." dedi diyor. "Git ondan helallik al. Onun arkasından konuştun, gıybetini ettin. Git ondan helallik al." Tabi bu zor bir şey. Ki, diyor, kardeş. Efendim diyor ben diyor senin hakkında üstadıma gıybet ettim." diyor. Böyle böyle dedim. Üstadım da dedi ki o benim kardeşimdir. O böyle konuşmaz. Git ondan helallik al." Adam tabi öyle bir oluyor ki ondan sonra gidiyor üstadın elini öpüyor. Hocam diyor bana hakkını helal et. Demek ki bakın düzeltmek nasıl oluyor bak düzeltmek. Eğer eğili bir adamı düzeltmek istiyorsa böyle olur. E şimdi dese öyle mi benim aklımda mı konuşuyor? Hayır gidip hayır. Ona siz bildirin haddini. E yani şimdi bu düzeltme olur mu? Büyük insanlar işte böyle bak böyle düzeltiyor. Böyle düzeltiyor. Evet kardeşler. Demek ki Kur'an-ı Azimşan... <gülüyor> ...Aziz Allah Celle Celaluhu. Evet. Şu âlemi insaniyetin mürebbisi... hikmet hakikisi... hikmet hakikisi... ...hakiki hikmet... ...ve mürşid ve hadisi... ...hidayete getiriyor Kur'an-ı Kerim. İrşad ediyor insanları. Hem bir kitabı hikmet ve şeriat... Hem bir kitabı dua ve ubudiyet, hem bir kitabı emir ve davet, hem bir kitabı sikir ve marifet. Kur'an-ı Kerim bak, neler varmış Kur'an-ı Kerim'de. Hem bir kitabı hikmet ve şeriat, hem her şeyin hikmetini öğreniyorsun, hem de şeriatını öğreniyorsun. Başka hem bir kitabı dua ve ubudiyet. Allah'a nasıl yalvarılacak ve ona nasıl ibadet edilecek onu öğreniyorsun. Hem bir kitabı emir ve davet, hem de bir kitabı emir ve davet. Nasıl? Emre diyor Cenab-ı Hak bizi nasıl davet ediyor, bizi çağırıyor, davet. Hem bir kitabı zikir ve marifet gibi bütün acat maneviyesine karşı insanların bütün manevi ihtiyaçlarına karşı birer kitap. Ve bütün muhtelif ehl mesalik ve meşarip olan, bütün ehli mesalik ve meşarip olan, evliya ve sıddıkinin, asviya ve muhakkikinin, her birinin meşrebine layık, birer Risale ibraz eden, bir kütüphane-i mukaddestir. Bir kütüphane imiş Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim bir tek kitap gibi görünüyor ama, neymiş Kur'an-ı Kerim? Kütüphane. Neden? Bu kadar alimler, Kur'an'dan tefsir yazmışlar. Üç bin tane tefsir yazılmış. Üç bin tefsir. Hep Kur'an'dan. Hep Kur'an'dan. Demek ki Kur'an bir kitap gibi görüyor ama büyük bir kütüphane. Hazreti Mevla'na kendi kabiliyetine göre bir kitap yazmış. Meşrep deniyor buna. Meşrep yani herkesin kendine has bir tarzı. Bir tarz. Hani Anılarla her yedi bir yoğur diye bir şekli vardı. Ha. Şimdi Hacı şey Mevlana Kur'an-ı Kerim'den ders almış. Tefsirini yazmış, mesneviyi yazmış. Şimdi Abdülkadir Geylani de Kur'an'dan ders almış. O da bir tefsir yazmış ama Mevlana'nınkine uymuyor. O da hakikati anlatıyor ama tarz başka. Fahreddin Razi Kur'an-ı Kerim'den ders almış. O da efendim tefsir yazmış ama onunki de değişik. O da hakikati anlatıyor ama kendi kabiliyetine göre anlatıyor. Ve hakeza İmam-ı Böyle bir yüzaplar. Bütün alimler Kur'an'dan herkesin diyor ne diyor bakın ne kadar güzel burada. Bütün muhtelif ehli mesalik. Mesalik demek meslek sahibi. Meslek. Meslek Arapça gidişat demektir. Nasıl mesleğinizden biri diyor terziyim öteki diyor ben diyor efendim gömlekçıyım, öteki diyor ben ayakkabıcıyım. Ama bak, öteki diyor ben efendim lokantacıyım. Hepsi güzel bir şey yapıyor değil mi? Hepsi güzel bir şey yapıyor. Birisi ki ben uyuşturucuyum. <gülüyor> o sakat işte, o kötü o. Demek ki, o evliyalar da hepsi Allah'ı tanıtmışlar, peygamberi tanıtmışlar ama herkesin kendi kabiliyeti, kendi meşrebi nispetinde bir Kur'an'dan kitap yazmışlar. Hep evet, ehli mesalik ve meşarib olan evliya ve sıddıkînin aslıya ve muhakkekinin her birini meşheplere dair birer risale ibraz eden bir kütüphane ikamesidir. <gülüyor> Mesela Yunus Emre diyor ki: Bir sineğin kanadını 40 kamiye yüklettim, <gülüyor> çekemedi, şöyle kaldı diyor. Allah Allah. Bir sineğin kanadını diyor kırk kalmaya yükledim, çekemedi şöyle kaldı. Şimdi bunu ustat alıyor sineğin kanadındaki sanatı anlatıyor o atomların, o zellerin dizilişini ve Yunus Emre'nin de o sözünü temsil ediyor ustat. Yoksa bir sineğin kanadını kalmaya yüklettim kalmı çekemedi. Ne varmış şey olmaz? Ama o saat, o saat öyle söylüyor, anlayan anlıyor anlamayan da geçiştiriyor. Kim ne manada söylemiştir diyor geçiyor. Ama bu asır, en asrı olduğu için üstad diyor ki işte onun sanat ve Kur'an-ı Kerim ayet var bütün diyor siz de Allah'tan başka ilahlarınız ustalarınız liderleriniz toplansa bir sinek yapamazsınız diyor Cenab-ı Allah. İşte Yunus Emre bunu anlatıyor. Ama o tarz da anlatıyor. Üstad da bu tarz da anlatıyor. Mesela Süleyman Çelebi Hazretleri Mevlüt'te, Mevlüt'te Peygamberimizin miraca çıkışını anlatırken miracı anlatıyor mesela. Diyor ki orada bakın çok enteresan. Mevlütçüler okurlar da çoğu bilmez manasını. <gülüyor> Kim ne halidir ki mali olma hal aklı fikretmez o hali fehmü hal diyor. Allah Allah. O feza'yı anlatırken diyor ki bir feza oldu o dende rumuman filahir arkası gelmedi aklıma. <gülüyor> Ondan sonra kim ne hadidir ki mali olma hal aklı fikretmez bu hali i muhal. Ha, hali demek kardeşler Arapça boş demek. Mali demek dolu, mal dersem mal, mal dolu. Ha. Ne doludur diyor orası, ne de boştur. Ama aklınız onu diyor anlamaz. Bak üstad geliyor diyor ki... faza boş değil... ...esir maddesiyle doludur diyor. Ama o madde öyle bir maddedir ki diyor... ...adeta sanki bir hayal gibi... ...hayalet gibidir diyor. Yani vurduğun zaman böyle bir duvar gibi... ...veya bir şu şeyi gibi... ...sana bir müdahale etmiyor. Ama... ...bütün o feza esir ile doludur diyor. Bakın ne yapıyor... Süleyman Çelebi'nin o ne boştur ne doludur şeyini ıslat işte diyor. Bu manada böyle doludur, bu manada da boştur diye ediyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim, şimdi başlamış gelmeye tabi diyelim ki ilkokul talebesine iki kere iki dört dersini öğretirsin. E şimdi ondan sonra üniversiteye öğretirken, gel bakayım buraya iki kere iki kaç yapar desen adam der dalga mı geçiyorsun benim de sen değil mi? Ha. şimdi demek ki bu asrın insanları üniversite seviyesine gelmiş artık üniversite seviyesine geldiği için üstad onu izah ediyor İşte diyor o ilkokul talebelerine vermiş olduğu dersin manası e budur diyor onun için zaman geçtikçe diyor Kur'an gençleşiyor ve içindeki gizli olan hakikatları tavassuf ediyor diyor meydana çıkıyor gizli olan hakikatları meydana çıkıyordu. Sıcak <gülüyor> oldu değil mi? Ha? Bitirelim mi acaba ne dersiniz? Sıkmayalım sizi. Evet. Sebebi kusur tevehhüm edilen bir zaman bir zındık demiş ki an Kerim'de demiş aynı şeyler tekrar ediliyor demiş. Tekrar ediliyor. Namaz kıl oruç tut, namaz kıl oruç tut Allah'tan kıl namaz kıl oruç tut tekrar zekat ver tekrar ediliyor demiş. Yani bu neden böyle? Bu Bunu belakata uygun görmüyor. Yani ne lüzum var bu kadar üsteliyor. Bak şimdi anlatacağım sebebi kusur tevehüm edilen tekrarı altındaki inacağıza bak ki o mucizeliğe bak ki Kur'an hem bir kitabı zikir bir kitabı zikir hem bir kitabı dua hem bir kitabı davet olduğundan içinde tekrar müstahsendir zikir ne demek anmak demek Adam bir sefer la ilahe illallah demiyor mesela aldın başladılar mı la ilahe, illallah, la ilahe illallah la ilahe illallah adam kendinden geçiyor artık la ilahe illallah coşuyor bak ha, zikirde neymiş esas tekrar e Kur'an'da bir zikir kitabı olduğuna göre tekrar edilmesi icap ediyor sonra neymiş? Bir kitabı duaymış. Dua kitabıymış aynı zamanda. Duada ne yapıyoruz? Ya Rabbi sen de sallan. Allah'ım Allah affetlerdi. Kabul ele ya Rabbi. Kabul ele ya Rabbi. Bir defa ki ya Rabbi kabul ele namazımız deyip kalkmıyoruz değil mi? Görüyorsun. Yalvarıyoruz. O. Ya Rabbi sen bilirsin. Ya Rabbi sen bilirsin. Demek ki duada neymiş? Tekrar gerekiyormuş. Hem bir kitabı davet diyor. Davet. Davette de tekrar gerekiyor. Davette. Birine davet ediyorsun. ...düğününe veyahut da mevlütüne... ...ne diyor demek için beklerim... cumartesi günü saat 12'de... ...bana bak unutma ha... ...tamam mı bak... ...bir daha da telefon ediyorsun falan... ...adam diyor ya tamam bu kadar davet et... ...yaptım gitme... ...muhakkak gitmem lazım... <gülüyor> ...öteki diyor vallahi diyor... ...ben yarım ağızdan şöyle dedi ...beklerim dedi ama diyor... ...öyle yarım ağızdan şöyle diyor. ...bastıra bastıra söylemedi diyor... <gülüyor> ...haa... <gülüyor> İşte Cenabı Hak da bizi namaza davet ediyor öyle namaza davet bir seferde olmaz yani çünkü zor ne biz kılmak istemiyor sessiz cennete koyacağım cennet böyledir Cehenneme atarım cehennem böyledir ne yapıyor davet ediyorsun gibi bir şeye davet ediyor bakın buradan ne yapıyor bediuz zaman hazırlıkları onların kirkin itirazlarını ilmi bir şekilde ne yapıyor cevaplıyor ilmi şekilde cevaplıyor ama şimdi dese ki onlar zındıktırlar onlar bilmezler anlamazlar böyle şeyler falan filan bu cevap olmaz tabi bu cevap olmaz Böyle bir cevap vereceksin ki daha o ağzını bir daha açamasın onun için müslümanlar sabırlı olacağız yani böyle bir itiraz bir yerden geldiği zaman onlara böyle ilmi şekilde mantıklı bir şekilde ispata çalışacağız kardeşlerim şimdi burada bakın çok enteresan bir şey daha var onu da okuyayım. Acaba eğer desen, eğer desen, acaba neden Kur'an-ı Hakim felsefenin mevcudattan bahsettiği gibi etmiyor? Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Hakim felsefenin mevcudattan bahsettiği gibi etmiyor. Bazı mesaili mücmel bırakır, bazı meseleleri mücmel bırakır, öz bırakır, bazısını nazar Umumi umumiye okşayacak. Hissi ameyi rencide etmeyecek, fikri avamı taciz edip yormayacak bir sureti vasitane-i zahirane de söylüyor. Yani Kur'an'ı çok diyor böyle kapalı. Mesela bir felsefecilerin güneşi anlatması var yani. Astronomi ilminin güneşi anlatması var. Bir de Kur'an'ın güneşi anlatması var. Yani Kur'an diyor ki güneş döner bir lambadır diyor. İşte şu kadar büyüklüğü var, hısı bu kadardır, şu kadar helyumu var, şu kadar yakıtı var, şu kadar enerjisi var. Bunları Ne Lüzum yok yani. Bunları bilmemize. Ne lüzum var yani? Bilsek ne olur, bilmesek ne olur? Güneş zaten bizi ısıtıyor. Bilsek de bilmesek de. Yani bilsek de bilmesek de bizi ısıtıyor. Çünkü güneşi biz yönlendirmiyoruz ki. Ama bir arabayı bilmen lazım. Neresinde distribütörü, neresinde karbüratörü. Onu sen yönlendiriyorsun. Ama güneşin ne olduğunu bilmemiz bizi ilgilendirmiyor. Ama güneşin sahibini tanımamız bizi ilgilendiriyor. İşte Kur'an-ı Kerim Güneş döner bir lambadır diyor. Ne yapıyor? İnsanın kafasını yormuyor. O zamanın insanına diyor ki güneş döner bir lambadır. Adam diyor ki çok doğru söyledi Hakikaten bak güneş çıktı buradan. Böyle döndü. Gene geldi. Lamba aydınlatıyor. Bak. Doğru. Bakın. Şimdi öteki işte efendim şu kadar büyüklüğü şuradan bu tarafa doğru böyle dönüyor. Efendim şu kadar eğilmiş, kadar imsiz. Saniyede şu kadar enerji dönüşüyor efendim. Dönüşen enerji bilmem ne oluşuyor falan. Adam ne dedi ya? Diyor, Akılda mı kalacak kardeşim? Bir şeyler dedi ama diyor. Lüzum Bakın şey yapıyor. Güneş döner bir lambadır diyor. O günün insanı döneri böyle görüyor, inanıyor. Bu asrın alimleri de güneşin öyle döndüğünü görüyor. Kendi etrafında dönüyor. Ona da döner. Bakın, döner bir lamba. Şöyle döner demiyor. Şöyle döner dese, onları şaşırtacak. Dese ki ey insanlar, siz güneşin böyle döndüğüne bakmayın. Siz dönüyorsunuz güneşin etrafında. Uyanın yani, zannetmeyin güneş sizin etrafınızda dönüyor. Siz dünya olarak güneşin etrafında dönüyorsunuz. Deseydi Kur'an-ı böyle açıktan. 15 asırdaki insanlar hep inkar edeceklerdi. Ulan kime kandırıyorsun sen işte oradan çıktı bak dönüyor. Biz dönüyormuşuz güneşin etrafın? Hani nerede? <gülüyor> Ama tabi ilim şimdi öyle inkişaf etmişti. Aa hakikaten dünya güneşin etrafında dönüyor. Bir sefer döndüğü zaman ne oluyor ona? Bir sene diyoruz. Biz 365 günde onun etrafını devletiyor. <gülüyor> Döner bir lambadır diyor Kur'an-ı Kerim. Döneri o öyle anlıyor, <gülüyor> bu da böyle anlıyor. Ama şaşırtmıyor yani. Cevaben deriz, evet. Herhesef hakikatin yolunu şaşırmış. Onun için geçmiş derslerden ve sözlerden elbette anlamışsın ki Kur'an-ı Hakim şu kainattan bahsediyor, ta zat ve sıfat ve esma-i bildirsin. Yani bu kitab kainatın mehasilini anlattırıp, bu kainatın güzelliklerini anlattırıp, ta halıkını tanıttırsın. Demek ki Kur'an-ı Kerim aydan, güneşten, yağmurdan, şimşekten bahsetmesindeki maksat neymiş? Onun Rabbini tanıttırmak. Ya. Demek mevcudata kendileri için değil, belki mucitleri için bakıyor. Yaratıcıları için Kur'an diyor. Onları anlatıyor. Hem umuma hitap ediyor. Umuma hitap ediyor. Döner bir lamba değil herkes anlıyor. İlmi hikmet ise mevcudata mevcudat için bakıyor. Yani güneşi tek olarak güreşi tanıtıyor sana veya ayı tanıtıyor veya şimşeyi tanıtıyor yani hem hususal özellikle ehli fenne hitap ediyor yani az bir kesime hitap ediyor bütün insanlara hitap etmiyor o ilmi yapan kişiye hitap ediyor öyleyse madem ki kuran Hakim mevcudatı delil yapıyor dürhan yapıyor delil sahiri olmak nazar umuma çabuk anlaşılmak gerektir Delil nedir? Delil. Bilinen bir şeyi, bilinmeyen bir şeyi, bilinen bir şeyle anlatmaya delil denir. Mesela adama şey yapıyorsun, bir yeri tanıyorsun, diyorsun Sultanahmet Camisi'nin sağ tarafında. Ha. Sultanahmet Camisi biliniyor. Bilinen bir şeyle bilinmeyen bir şeyi tarif ediyorsun. Ama desen ki Sultan Ahmet Meydanında orada bir efendim sandviç arabası var. Onun sağ tarafında sandviç arabası kaç kare var orada adam <gülüyor> diyecek ya isi kardeşinde ya işte orada bir sandviç arabası var. Adam bugün burada da çekmişler arabayı bu tarafa. Bakın ne oluyor o zaman bilinmezliğini arttırıyor yani. Bilinmeyen bir şey bilinen bir şeyle anlatılır. İşte biz Rabbimizi bilmiyoruz. <gülüyor> Bizim Rabbimizi gördüğümüz güneşten tanıtıyor. Gördüğümüz yağmurla tanıtıyor. Yediğimiz efendim elmayla tanıtıyor. Çünkü biz Rabbimizi görmüyoruz. Ama onları görüyoruz. Nefes aldığımız havayla tanıtıyor Kur'an-ı Kerim. Heh i̇şte diyor bunlar yapan bizim Rabbimizdir. Hem madem ki Kur'an, hem madem, madem bir Kur'an-ı bütün tabakat beşere hitap ediyor. Bütün tabakat beşere hitap ediyor. Çocuğundan büyüğüne kadar kesretli tabaka ise çoğunlukta olan halk ise tabakayı avamdır, halk tabakasıdır. Elbette irşat ister ki, irşat ister ki gerekir ki lüzumsuz şeyleri, lüzumsuz şeyleri itham ile icmal etsin. Lüzumsuz şeyleri kısa keserek fazla teferruata girmesin. Ve dakik şeyleri, ince meseleleri temsil ile takrib etsin. Bir temsil vererek sana onu yakınlaştırsın. İşte bir bir temsil veriyor? Bineşten her bir lambadır diyor. Bak biz lambayı bak tabana koymuşuz. cenab da yok tabanına koymuş. Oradan mukayese ediyorsun. Ve muhalatalara, yanlışlıklara düşürmemek için sahili nazarlarında bedihi olan şeyleri lüzumsuz belki zararlı bir surette tavhir etmemektir şimdi bizim zahiri nazarımızda güneş dağın arkasından çıkıyor mu öyle görüyoruz değil mi e şimdi güneş Kur'an-ı Kerim kalksa dese ki e, insanlar bakmayın size dağın, dağın arkasından çıktığına siz öyle döndüğünüz için size öyle görünüyor o zaman e, biz öyle görüyoruz biz öyle gördüğümüz için bizim gördüğümüz gibi bize anlatıyor ki biz anlayabilelim. Yoksa anlayamayız, itiraz ederiz. Evet. Sıcak oldu ya. Benim için değil de arkadaşlardan şey olur diye şey yapıyorum. Rahatsız olurlar diye korkuyorum. Şimdi Şuradan bir şey okuyayım bitiriyorum. Bitiriyorum. Sıkmayacağız. Mesela der. Güneşe der. Döner bir sıraçtır, bir lambadır. Zira güneşten güneş için... Mağyet için bahsetmiyor. Belki bir nevi intizamın zembereği, nizamın merkezi olduğundan, nizamın merkezi olduğundan intizam ve nizam ise sahniin aileyi marifeti, cana vakının ilmini gösteren bir sanat olduğundan bahsediyor. Hakikaten güneş, değil mi? Bir nizam mekik gibi. Bir gitti geldi ne oldu? Çarşamba. Bir daha gitti geldi ne oldu? Perşembe. Bir daha gitti geldi. Oldu Cuma. 30 defa gitse gelse olur? <gülüyor> Hazirandan Temmuz'a geçeriz. Haa tamam ya doğru ya dakikadan git, git gel git gel. Ne güzel tamam. Daha fazla teferruada şu kadar suratı var bu kadar hız var. Ne hüzün var sen hızın alıyor? Sen bak gittiğine. Ha, i̇şte saniyin ayni marifeti olduğundan bahsediyor. Evet der eşşem sütecri. Güneş döner. Bu döner tabiriyle kış yaz... Gece gündüzün deveranındaki muntazam tasarrufat kudreti kudret-i ihtar ile azamet-i Allah'ın azametini ifham eder, onun azametini öğretir. İşte bu dönme hakikati ne olursa olsun, dönme hakikati ne olursa olsun, nasıl olursa olsun bizi ilgilendirmiyor. Hani derler, üzümü ye, elba'ını <gülüyor> sorma. Adam üzüm satıyor da şimdi, Kardeş kaç para üzüm? 300 bin lira diyor. Ver iki kilo. İşte kardeş bu üzüm nerenin? Adana'dan geldi. Acaba Adana'nın hangi ilçesinden falan? Biraz daha uçsa adam kovalar seni. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim sen üzüm yiyeceksin? Üzüm. Ye üzümünü gitti. Güneş tevzen ısınmak için ısın. İşte bak güneş ısı diyor, ısıtıyor diyor. Tamam. Hem de aydınlatıyor. O ilmini yapmak isteyen nerede yapsınlar. Ne kadar ıssı var. Ha? Tamam yapabilir. Ama... Bir de itiraz ediyor diyor ki biz bak güneşi böyle tanıtıyoruz. Kur'an-ı Kerim ise bizim tanıttığımız gibi tanıtmıyor diyor. Haşa Kur'an-ı Kerim'i nakıs görmek istiyor. Üstadımız ona bu cevabı veriyor. Yoksa güneşin hızını ölçmek suçta değil, günahta değil. Günah değil, ölçebilirsin. Çık üstünde otur istersen. <gülüyor> şimdi öyle tabii. Bir zamanlar şimdi diyor ki bakın çok mühim bu kardeşler. Aklın nuru diyor, tünuur medeniyedir. Kalbin siyasi, ulumu diniyedir. Akıl imanla dinlen aydınlanıyor, akıl ilimden aydınlanıyor. İkisinin imtizacından diyor, hakikat teşkil eder. Hem kafası nurlu, hem kalbi nurlu olursa hakikat teşkil eder. İftira edersek diyor, birbirinden ayırırsak birisi diyor yani ilmi kabul etmez de dini kabul ederse sadece. Bu diyor taassup olur. Taassup demek yani katı, katı. Öbürü de diyor inkarcı olur. İşte dönüşüyor, oluşuyor tabiyat, doğa der diyor. Şimdi, şimdi biz dersek ki adam aya çıkarken tövbe tövbe Allah'ın işine karışıyorlar zaten işte. Bir zamanlar diyorlardı ya amca, acı amca aya çıkıyorlar. Yok beblat çıkamazlar. Kur'an-ı Kerim'de ona nur diyor Allah. Val kamera nuran diyor. Yerçekler orada diyor çıkamazlar falan. Şimdi bakın bu ne oluyor bu adam? Yo no, kaçıyor yani, yo no, kaçıyor çünkü Kur'an'la da ters düşüyor. Çünkü Kur'an'ikte diyor ki Musa kardeş.